Yakın Tarih adlı sohbetimize başlıyoruz. Ben Celal Hafif Bilek. Dünden bugüne bu hafta içinde olan önemli olayları, yani bugünden 18 Mayıs arası olayları, birlikte bir kez daha yaşayacağız. Belliğimizi tazeleyeceğiz. Bir kez daha sizlere merhaba derken, siz radyolarınızın, ben mikrofonun başına karşılıklı hoş geldik. Önce adresimizi bildireyim. Belki sorularınız ya da değerli katkılarınız olur. E-posta adresimiz info@radiobox.com. Tekrar ediyorum. info@radiobox.com. SMS e göndermek isterseniz telefonunuza BOX B O X Evet. Baks 3969. Yani 3969 yazıp yollayınız. Baks 3969. Biliyorsunuz geçen hafta söylemiştim bu sohbetimizde sadece siyasi askeri tarihimizi konuşmayacağız. Tarihin içine giren her şey konumuz olacak. Bir gün bir arkadaşım demişti ki bizim de bir tarihimiz oldu. Kendisiyle yedi yıldır tanışıyorduk. Evet, hepimizin bir tarihi vardır. Sohbette edebiyat tarihimizden sosyal tarihimize, spordan kültür tarihimize her şeyi dile getireceğiz. Kuşkusuz Antalya'nın yakın tarihi de konularımız arasında olacak. Ha, durunuz bir dakika, bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şu anda arabasında yolda olan radyo bakçılar, lütfen kulağınız kulağınız bizde gözünüz yolda olsun aman dikkat arkanızdan yanınızdan karşınızdan gelen arabaların sürücüleri yorgun olabilir dalgın olabilir hatta hatta alkollü olabilir en iyisi mi siz tüm trafikte bulunanları sarhoş kabul ediniz unutmayın birden önünüze bir koy bir de at çıkabilir bu kısa sohbetten sonra isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Biliyor musunuz Mayıs'ın bu haftası tarihimizin üzücü çileli yıllarının başlangıcına, Türk milletinin azminin, yüreğinin büyüklüğü, tüm dünyaya parmak ısırtan, Türk'ün şanını artıran olaylarla doludur. Tarihe gömüldüğünüz zaman gönlünüz bir kuşun kanat çırpıntısı gibi pır pır titrer. Gururlandığınız olur, içinizin ezildiği olur. Sevginizi dağların doruklarına uçurmak istediğiniz, coşkunuzu içinde erittiğiniz anlar yaşarsınız. Evet, tarihin kendisi büyüktür. Tarihi bilmek bu nedenle kendimizi tanımak yaratlandırılır. Şimdi bu haftanın satır başlarına isterseniz şöylece bir göz atalım. Küçük bir dikkatsizlik bazen unutulmayacak acılara neden oluyor. 12 Mayıs 1978'de Ankara Yıba patlayan bir sıvı gaz tüpü 49 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ölenlere rahmet diliyoruz. 13 Mayıs 1277'de Türk dili, evet Türk dili, Anadolu'da ilk kez resmi dil oluyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'yı topraklarına katmış ve Türkçe'yi resmi dil olarak ilan etmiştir. Türkçe konuşan Anadolu halkı, aydınların Arapça ve Farsça baskısından böylece kurtulmuştur. Siyasilerimiz kendini bilmezlerce zaman zaman saldırıları vuruyorlar. Çoğunlukla hep burun kırılması oluyor. 15.05.1975'te Süleyman Demirel'in Ural Önsel adında kişinin attığı yumrukla burun kemiği kırılmıştı. Acı bir gün, Cumhuriyet yazarı Profesör Ahmet Taner Kışlalı evinin önünde 13 Mayıs 1999 günü bombalı saldırı sonunda yaşamını kaybetmişti. Bu olaydan tam bir yıl sonra Ankara'da Sincan'da toprağa gömülmüş pek çok sayıda silah ve patlayıcı madde jandarma tarafından ele geçirilmişti. Yapılan soruşturma sonucunda silahları toprağa gömenin gerici, yasa dışı bir kuruluş olan Tevhid Selam örgütü mensubu Necdet Yüksel olduğu anlaşılmış. Aynı kişi sorgusunda Ahmet, Ahmet Taner Kışlan'ının arabasına bombayı koyduğunu da itiraf etmiştir. Taner cinayeti faili meşhur olarak kayıtlara geçmemiştir. Şimdi izin verirseniz küçük bir ara veriyorum. Evet, şimdi yeniden beraberiz. Haftanın önemli olaylarına devam ediyoruz. 14 Mayıs 1950. Yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti ilk iktidara gelmiştir. Demokrasi tarihimizde önemli bir gündür bu tarih. Tek parti iktidarı sona ermiştir. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğim diyen İsmet İnönü amacına erişmiştir. Kendisini rahmetle ve sevgiyle anıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri 14.5.997'de Irak işlerine yaptığı saldırıda 2811 PKK'lı teröristi yok ettiğini açıklamıştır. Güvenlik güçlerimizden de maalesef 110 işkencimiz şehit olmuştu. Şimdi tarihimizin bir acı günü. 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir işgal etti. Yunanlılar bu hatalarını Anadolu'yu kendilerine mezar yaparak ödeyeceklerdir. Üstelik mezarlarında İngilizlerin kazma küreğiyle kazmışlardır. Bu konuyu hep birlikte ileriki dakikalarda işleyeceğiz. İşgalden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa... Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket etti. Belki o gün Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk ilk adımının atıldığını Mustafa Kemal'den de başkası bilmiyordu. Size va Bandırma Vapuru'nu da anlatacağım. 165 1992 tar tarihinde Galata Köprüsü yandı. Köprü 105 bin altına 1875'te İngilizlere yaptırılmıştı. Galata Sarayı. UEFA kupasını 1999 yılının 16 Mayıs'ında Arşenal'ı 4-1 yenerek almıştı. Tekrar öyle günlerin yaşamasını hep beraber arzu ediyoruz. 17 Mayıs 1950'de öykücümüz Mehmet Şevki, Şev Mehmet Şevket Esendal 17 Mayıs 1950'de büyük eleştirmen, Türkçeci Nurlu Ataç ölmüştü. Nurlu Ataç'ın hocam olması şansını erenlerden biri olduğum için kıvanıyorum. Bu iki büyük Türk edebi açısının yıllarca unutulmayacağına inanıyorum. 18. 5. 1997 günü TRT televizyonunun ilk spikeri Zafer Cilosun ölmüştü. Cilosun'un haber programı dinlemek bir ayrıcalık gibiydi. Rahmetler dilerim. Şimdi izin verirseniz Yunanların İzmir işgalini ve sonrasında gelişen olayları konuşalım. Kim bilir belki ilginç şeyler duyabilirsiniz. Osmanlı birinci dünya savaşını kaybetmiş. Mondoroz Ateşkes Antlaşması'na göre müttefikler barış imzalanıncaya kadar Osmanlı topraklarında gerekli gördükleri limanları ve stratejik diye adlandıracakları bölgeleri işgal edebileceklerdir. Yetmişlerdir de. İstanbul müttefik güçlerinin zaten işgali altındaydı. İtalyanlar ve Yunanlar İzmir'e çıkmak istiyordu. Yunanlar Megola iddia hayalinden sarhoştular. Fakat istediklerini elde etmek için bazı bahaneler uydurmak zorundaydılar. İzmir nüfusunun çoğunluğunun Rum olduğunu iddia ediyorlardı. İzmir bir Yunan kenti diyorlardı. Bu iddiaları Amerika ve İtalyanlar tarafından kısa zamanda çürütülünce bu kez de Türkler İzmir'deki Rumları öldürecekler diye feryat etmeye başladılar. İtalyanlardan İngilizler çekiniyordu. İtalyanlar bir girerse bir daha çıkartamayız diyorlardı. Türk düşmanı İngiliz başbakanı Lloyd George ise Osmanlı'nın örnek bir gece ceza cezaya çarptırılmasını istiyor. Bu nedenle bu nedenle İzmir İzmir'in Yunanlılarca işgalinin işgalini şiddetle savunuyordu. Lloyd George Türk düşmanı liberal partiye mensup. Bunun dışında İzmir konusunda Kişisel itirazları, çıkarları vardı. Rumlarla dostu. En büyük dostu Muğla kökenli Sir Basil Zaharoff'tu. Bu Zaharoff denilen adam silah tüccarıydı. Dünyanın en büyük silah fabrikası olan Vickers Armstrong'un başında bulunuyordu. İngiliz Başbakanı savaşın ilk bölümlerinde Ordu Donatım Bakanlığı yapmış, İngiliz ordusunun silahlarını burumdan sağlamıştı. Kuşkusuz karşılıklı çıkarları olmuştu. İşte Liat George bu ilişkisinin kendine sağladığı çıkarın minnetini zarofa ödemek istiyor, Yunan'ı İzmir'in işgaline sürüyordu. Paris Barış Konferansı'nda George baskın çıkmış, Fransa'ya, İtalya'ya isteğini kabul ettirmişti. Tabii Amerika'ya da. Yalnız korkular vardı. İzmir'in işgali dünyada tepki yaratabilirdi. Hindistan Müslümanları karşı çıkabilirlerdi. Diğer yönden İngiliz Demiryolları şirketi de İzmir'in Yunanlılara verilmesiyle kendi pazar payının düşeceğini iddia ediyordu. Aslında müttefik devletlerin savaş sonrası yaptıkları en büyük hata olmuştur İzmir'in işgali. O güne kadar olayları soğukalınlıkla izleyen Türk halkı düşmanın asıl niyetini sevmiş, bütün yurtta direnme hareketini Başlatmıştır İzmir müdafaa ve hukuk kuruluyor Reddi İlhak cemiyeti kuruluyor Halk silahlanıp dağlara çıkıyordu Ege'de, Güney'de, Karadeniz'de Doğuda düşmana karşı çeteler oluşturuluyordu Ve Mustafa Kemal Eline geçen fırsatı değerlendirerek Bir gün sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Ateşini yakmak üzere Samsun'a hareket edecekti 7 Mayıs günü İtalyan, Fransız, İngiliz gemileri Yunan'ı desteklemek için İzmir limanına girdiler. İstanbul'da bulunan İngiliz amiral Kaltrov, Türkleri gafil avlamanın yollarını araştırmak üzere İzmir'e gitti ve İzmir'e gelirken padişaha, Vahdettin'e İzmir işgal edilmeyecek diyordu. İstanbul olaydan haberdar olmuştu ama çok geç. İşgale karşı bir direnme olacağından korkuyordu bir taraftan da. İzmir'deki kişilikli, çalışkan 17. Kolordu Komutanı ve vali vekili Sakallı diye anılan yönetim paşayı Sadrazan dam damat ferit görevden alarak aynı görev yerine bile aynı göreve yerinden bile kalkmakta zorlanan emekli yaşlı Ali Nadir Paşa'yı atadı. Valide de İngilizlere hükümet toplantıları ispehlleyen Kambur İzzet Paşa'ya getirdi. İstanbul rahattı. Eğer İzmir işgal edilirse bir olay çıkmazdı. 14 Mayıs sabahı Amiral Kaltrov, Vali İzzet Paşa'ya bir nota verdi. Dedi ki, İzmir tabiyaları ittifak kuvvetleri tarafından işgal edilecektir. Haberin ola. Kambur diye anılan İzzet Paşa, notayı olumlu karşıladı. Buyurun gelin dedi. Ancak İngiliz Amiral, akşam daireler dağıldıktan sonra İkinci bir nota vererek sabahleyin İzmir'i Yunanların işgal edeceğini bildirdi. Bu kez İzzet Paşa telaşlanmıştı. İstanbul'a daireler kapanmıştı. O İzmir'in İngilizlerce işgal edilmesini istiyordu. Zaten İzzet Paşa öyle bir direniş gösterecek kişilikte de biri değildi. Olayı öğrenen Ali Nadir Paşa, ihtiyar Ali Nadir Paşa, emrindeki Kolordu'ya, Hiçbir şekilde kar kışlalarından çıkmamaları emredildi. Yunan girenizsiz İzmir'e girecekti. İzmir işgalinin 10.'u olduğu aşık. İzmir işgalinin onur kırıcı olduğu aşikardır. Oysa ki daha önce de Osmanlı toprakları işgal edilmişti. Güneyde İngilizler, İtalyanlar, Doğu Trakya'da Fransızlar İstanbul ise ortak bir işgal altındaydı ama göstermelik de olsa yönetim Osmanlı'daydı. Yunan işgali Balkan milliyetçiliğinin ana topraklarını bilirmesiydi. Yani Türklerin kendi topraklarında köleliğe mahkumiyetiydi. Ben inanıyorum ki İzmir işgal edilmeseydi düşmanlığın çok daha uzun zaman mücadele edecektir, edecektik. Kuşkusuz sonunda kazanacaktı ama bu kurtuluş savaşından çok çok daha uzun olacaktı. İşgal direnişimizi, işgal direnişimizi ve zafer öne almıştır. İşgal İzmir'de duyulmuştu. Halk tedirgindi. Vali işgal olmayacağını ilan ediyordu. Buna rağmen 14 Mayıs gecesi Maçlatlık'ta işgali protesto eden büyük miting yapıldı düşman kararından vazgeçmeyecek. Geçmedi mi işte? Kısa bir ara ben eklerim onu. He. uzun bu bu sefer. Biraz uzun oldu evet. Hayır, hayır. Konuşma da uzun. Az teşekkürürüz. Hah? Az şarkıya gireceğiz yani. Evet hiç belki şikayetçi. Evet, konumuza devam ediyoruz. Yani bunu uzatıyorum bu konuyu ama bilmemiz gereken pek çok husus var ve bilmeliyiz, unutmamalıyız. Unuttuysak da beldekilerimizi yeniden tazeleyelim. Evet, 15 Mayıs 1919 günü sabahı, Yunan İzmir'e kordondan çıkarken... Koçayı ve Urla'yı Fransızlar, Kösten adasını İngilizler, Kuş Adası'nda İtalyanlar işgal etmişti. Hatta İtalyanlar Selçuk'a doğru ilerliyorlardı. Evet, İzmir'in çevresini işgal etmiş itiraf devletlerinin donanmalarının koruculuğu altında 15 Mayıs 1919'da Yunan askeri yüzyıllardır Türk olan Güzel İzmir'imizi asker çıkardılar. İzmir Rumları, Kordon'da Yunan askerini Coşkun sevgi gösterileriyle karşılıyordu. Başpis Psikobas Hirsos Tomos, inen Yunan askerlerini kusuyor Ve karaya çıkan askerler de silah çatarak Horat yapıyorlardı. Horat etmeleri bir saat kadar sürdükten sonra, Saat 10 civarında Yunan askerleri İzmir'i Rumların gösterileri arasında işgal etmek için yürüyüşe geçtiler. Askeri otelin önüne geldiklerinde bir genç Hasan Tahsin adında bir gazeteci silahını çekti ve Yunan askerinin bayraklarını öldürdü. Tabi anında da kendisini yok ettiler. Hasan Tahsin'in esas adı Osman Nevres'tir. İzmir'de yayınlanan Hukuki Beşer gazetesinde son günlerde çok sert yazılar yazıyordu. İtilaf devletlerini eleştiriyor, İzmir'in işgal edilmesi konusunda halkıyan, halkın uyanık olmasını öneriyordu durmadan. Ne şehit olmuştur ve İstiklal Savaşımızın İlk şey Yunan askerleri bu olay karşısında sanki karşısında binlerce kişilik bir askeri grup varmış gibi etrafa yayılım ateşle karşılık vermeye başladılar. Önüne gelenleri öldürüyorlardı. Kıştaya gittiler. Kıştada askerler zaten silahsızdı. Beyaz bayrak çekmişlerdi. Beyaz bayrak olmasına rağmen Yunanlılar Atışta tekrar devam ettiler ve yüzlerce kişi öldürdüler. Bu arada esir aldıklarında gemilerine götürüp ambarat kattılar. Yolda giderken subaylara zorlan zito venezolos diye bağırmalarını istiyorlardı. E bağırmayanlar hakaret uğratıyorlar, dipçikçe, dipçikçe süngüyle Yok ediyorlardı Hatta Albay Peti Bey de Süngüllenerek Şehit edilmişti Şehrin diğer yerlerine de Olaylar daha doğrusu Yağma öldürme kızları kadınlara tecavüz olayları Başlamıştı Türklere ait evler ve işyerleri Rumlar tarafından yağmalanıyor Canını malını namusunu Korumak isteyen Türkler öldürülüyordu bütün bu olaylar uygar ulusların temsilcilerinin gözler önünde uygar devletlerin, kendilerine uygar devletler diyenlerin izniyle yapılıyordu. İlk gün 400 Türk öldürülmüştü ama ertesi günü Yunan askeri çevre, köy ve kasabalara da yürümüş, iki gün içinde ölü sayısı 5000'i aşmıştı. Yunanlar daha başlangıçtan geçici bir işgal için değil, kalıcı bir ilhak için Batı Anadolu'ya, Ege'nin iki yakısına kurulacak büyük Yunanistan'a, büyük Yunanistan'a katmak ve böylece Megaloida, büyük ideal, yani Hristiyan Bizans imparatorlarının geçmiş ihtişamının yeniden canlandırılmasına ulaşmak için geldiklerini açığa vurmuşlardı. Türk ulusunun içine düştüğü durumdan yararlanan Yunanlar, yüz yıllık itirazlarıyla Anadolu'ya da ilk günden kan ve ölüm saçarak geliyorlardı. Bazı Yunanlı subayların, Anadolu'ya gitmeyelim. Anadolu mezarımız olur uyalarına rağmen Anadolu, Anadolu macerası bu işimde başladı. Anadolu gerçekten de mezarlar oldu. Fakat bu mezar, fakat bu mezarı kendileri kaldılar. Kazma ve Küre ise ellerine İngiltere tutuşturmuştu. Yunanların böyle davranmalarının akıtılan kanların ve üç yıl sürecek savaşların sorumluluğunu başta İngiltere olmak üzere Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Eğer amaç barış ve güvenliğin sağlanması olsaydı, İzmir'de ihtilaf devletleri. İzmir, İstanbul gibi işgal ederdi. Evet, vaktinizi çok alıyorum ama konu önemli. Belki biraz daha üzerinde konuşsak faydası olacak. Yunanların İzmir ve çevresinde yaptıkları katliam, kısa süre sonra anlaşılınca İngiliz parlamentos, Parlamentosunda bile ağır eleştirilere yol açtı. İngiliz Kurmay Başkanı bilsin anılarında bütün yapılanlar deliliktir, fenalıktır diyordu ama çok genç anlamışlardı. Ve olaylar gittikçe kötüleşince Venezuela dahi tedbir almaya kalktı ve kendi tanıdığı yakın bir dostu olan Sitergi Yi Adesi İzmir'e vali olarak atadı. Sitergi 15-16 Mayıs olaylarının sorumlusu olanları askeri mahkemeye çıkardı, onları cezalandırdı ve zarar görenlere de tazminat ödeneceğini ilan etti. Ve Türklere karşı kışkırtıcı davranışlar yapılmamasını bildirdi. Küçük görevdeki Türk memurlarını yerinde bıraktı. Yerli Rumların Türklere saldırmamaları için Önlem almaya başladı. İslam hukukunu iyi bilen ve Türkleri iyi tanıyan Sitar Giyades'in amacı işgale karşı direniş çıkmamasını sağlamaktı. Saldırı ve öldürme olaylarının Türkleri yıldırmayacağını tam tersine ayaklandıracağını çok iyi biliyordu. İzlediği politika yüzünden kilisenin, yerli Rumların ve kendi askerlerinin tepkisini çekti ve bu yüzden de emirleri yeterince uygulanamadı. Bir Yunan esiri, Mikaelidis. Mikaelidis, İstanbul'da tıp fakültesinde okuyan bir delikanlıdır, İzmirli. Savaş çıkınca, daha doğrusu Yunanlılar İzmir'i işgal edince kalkıp İzmir'e gelir ve Yunan ordusuna katılır. Sonradan Mikaelidis, Kendisini asmak isteyen mahkemede şunları söyler. Evet İzmir'e geldim. Biz çocukluğumuzdan beri kafamız megaloida ile yıkanmıştı. Büyük Yunan'ı duyuyorduk. Kilisede, okulda söylenenler büyük Yunan İmparatorluğu'ydu. Eski Bizans İmparatorluğu'nu kuracaktık. Geldik ama Yunanlar İzmir'e geldikten sonra bütün yer, yerli Rumlar aldılar. Cephelere de hep yerli Rumları gönderdiler, gönderdiler. Kendileri de yerinde kaldı. Aslında Yunan askeri de savaşmak istemiyordu. Yaptıklar hatayı anlamışlardı. Biz de anladık ama çok geç kalmıştık. Mikaçin sözleri de bu kadardır. Ne kadar zaman oldu? 25 dakika. Uuu. Kısa kesim ya. İzmir. Evet. İzmir'in İzmir'de işkali. Konuşmamızın başında da söylediğim gibi, Türk İstiklal Savaşının başlamasına neden olmuştur. Haber İstanbul'a ulaşınca saray telaşlanmış, Ali telaşlanmış ama yapılacak bir olay kalmamıştır. Bununla beraber İstanbul'da bir süreden beri Anadolu'ya geçmeye uğraşan Mustafa Kemal Paşa daha fazla İstanbul'da kalamayacağını anlamıştır. İşgal haberi kendisine ulaşır ulaşmaz, Samsun'a gideceği geminin kaptanını çağırtmış, yarın hazır ol emrini vermişti. Mustafa Kemal günlerdir Anadolu'ya resmi bir görevle geçişinin yollarını arıyordu. İki arkadaşı Anadolu'daydı. Ankara'da 120 asker, 300 katırlı kuvvetiyle Ali Fuat Paşa vardı. Savaşta eriyen birliğini Ankara'ya getirebilmişti. ve etlik sırtlarında birliğini yerleştirmiş. O 150 askerli topçu birliğinin soba boruları kurarak şehre doğru çevirmişti. Herkes uzaktan top zannediyordu. Erzurum'da ise Kolordu'suyla Ali Kazım Paşa, pardon, <gülüyor> Kazım Karabekir Paşa vardı. Mustafa Kemal kendisi de onlarla birlikte olmalıydı. Anadolu'ya Anadolu geçiş fikrini yakın arkadaşlarına söylemişti. Osmanlı'nın o günlerdeki İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey, Ali Fuat, Cebesoy Paşa, o zamanlar Paşa değildi, Ali Fuat ile Sadrazam Damut Damat Ferit Paşa'ya gidip Mustafa Kemal'in Anadolu'ya atanması için öneride bulundular. Sultan Vahidettin'in bu atamaya karşı olmayacağını söylediler Sadrazam Baskı altındaydı Samsun ve civarında Rum ve Türk çeteleri türemişti Devamlı savaş halindeydiler İş İşgal güçleri de Bu bölgede sükunetin sağlanması için Sadrazama baskı yapıyordu En çok da Samsun'da dağa çıkan Makineli Tüfek Birliği komutanı Teğmen Hamdi Bey'e kızıyorlardı Diğer askerlere örnek olacağından korkuyordu. İngilizler bir ara Samsun'da 200 kişi bir asker çıkarmışlar. O zaman makineli e, birliğin komutanı Temel askerlerini alarak dağa çıkmış ve Yunan mezalimlerini, daha doğrusu Rum mezalimlerini öyle önlemeye başlamıştı. Ne olursa olsun Karadeniz'de düzen sağlanmalıydı. Sultan Vahideddin Mustafa Kemal Paşa'yı tanıyor. Onun Karadeniz'de düzeni sağlayacağını inanıyordu. Atama kararı kendisine gelince tereddütsüz imzalamıştı. İzmir'in işgali Mustafa Kemal Paşa'ya kararını bir an önce vermesinden neden olmuştur. O gün Mustafa Kemal Paşa sultana veda için gitti. Vahidettin Paşa bu memleketi sen kurtaracaksın dediği söylenir. Gerçek olabilir. Fakat sultanın ne kastettiğini bilmemiz olanak dışı. Belki söylediği sadece Karadeniz'deki düzenin sağlanmasıydı. Ya da tüm memleketi kapsıyordu. Burada sonradan pek çok yalan haberler ortaya atılmıştır. Güya Mustafa Kemal'e 20 bin lira vermiştir. Bu söylentinin gerçek dışı olduğu... Paşa Ankara'ya geldiği zaman ceplerinde bir kuruşu bile olmadığı, Ankaralıların aralarına para toplayıp Mustafa Kemal'e verdikleri bilinmektedir. Hatta Erzurum'dan Sivas'ı gelirken bile para bulmakta zorlanmışlardı. İsterseniz o meşhur bandırma gemisinden biraz söz edelim. Ama ondan söz etmeden evvel, Kılıç Ali'nin Ali Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesiyle ilgili anılarından birkaç satır okumak istiyorum. Ve bu anılarında Beşiktaş'taki evde, pardon Sivas'taki heyeti temsiliye kararında Mustafa Kemal Kılıç Ali'ye şunları söylemiştir. Ben tasarladığım programımı Şişli'deki Şişli'deki evinin bir köşesinde oturarak, ve bir takım pestenkerani anasırla görüşerek tatbik edebileceğimi kane olmadığım içindir ki, doğrudan doğruya milletle temasa gelmek istedim. Yehver'ini çok aylığa bildiğim ve çok sevdiğim milletimin içinde ve onunla birlikte hareket etmeyi daha faydalı, hatta çok lüzumlu gördüm. Senelerden beri ızdırap içinde bulunan Anadolu'nun derhal varlığına karışmak elbette ki daha salim bir düşünceydi. Bundan dolayı 9. Ordu müfetişliğinde tayinimi temin ettim ve seyir sefağının küçük bir vapurunda binerek Kara birlikte Alelajeli yola çıktım. Bazı dostlarım bana İngilizlerin yolda gemiyi batırması ihtimali olduğunu söyledikler halde kulak asmadım, kıymet vermedim. Evet bandırma gemisini den söz ediyorum çok enteresan bir kaderdir. Gemi İngilizler tarafından 1878'de yapılıyor. Eski bir gemi. Glasgow kentinde tersaneye konuyor. Sonradan Yunanlara satılıyor gemi. Adı Kimi oluyor. Yunanlardan da Türklere geçiyor gemi. Türklere satılıyor. O zamanki adı idareye mahsusu olan deniz yolları işletmesine geliyor. Ve geminin adına, gemine Türk bayrağı çekiliyor. Adı Panderm olarak değiştirilmiştir. Bu gemi Yunanlılar Türkler satmadan evvel batmış, batıktan sonra çıkarmışlar, onarıp Türklere öyle satmışlardır. Yani batıktan çıkmış bir gemi. Gemi İstanbul'da çalışmaya başlayınca Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefe, Şarköy, Karabiga Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapıyor. Daha sonra 28 Ekim 1910 yılında Osmanlı Seyri Sefai'nin idaresi yani Osmanlı denizcilik İdaresi denizcilik işletmesi olunca yemin adı bandırma olarak değiştirilerek posta vahpuru haline getirilmiştir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk vesile arkadaşlarını Samsun'a getirdikten sonra yine posta hizmetine devam etmiştir. 1924 yılında Türkiye Seyri Seyfain İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır ve bu tarihi gemi 1925 yılında Bozmacı İlhami isimli birine satılmış. O da gemiyi yemiş parçalayarak hurda haline getirmiştir. Şimdi öyle yalanlar söylenmiştir ki Mustafa Kemal'e yapılan hücumlarda gemi bile rol almıştı demişlerdir ki Efendim geminin boyu 236 metre boyundaydı, baycası da 19 metreydi. Hatta bunu söyleyen Hüseyin Hasan Hüseyin Ceylan isimde vaktiyle birisi, şimdi kaçmıştı yurt dışına yaşamaktadır. ATV'de yaptığı bir programda resimler göstererek yapmıştı, fotoğraflarını göstermişti. Gösterdiği gemi bambaşka bir gemi. Aslında Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin boyu. 48 metredir. 236 metre falan değil. Sadece 48 metre. Baca yüksekliği de 6 metredir. 19 Mayıs 1919 günkü programımızda belki bu konuda biraz daha fazla konuşuruz. Şimdilik bu konuyu burada kapatmak istiyorum. izninizle. Yalnız şunu söyleyeyim. Gemi yola çıktığı zaman Mustafa Kemal Paşa'nın yanında 22 subay 25 asker ve 8 yönetim personeli vardı Gemi yola çıkmış arkasından İngilizler takip etmiştir Bir süre sonra dalga çıkmış şiddetli bir fırtına başlamış Geminin kaptanı İsmail Hakkı Bey rotasını değiştirmiş ve İngilizlerin takibinden kurtulmuştur Belki de fırtınanın etkisinden takip edememişlerdir Gemi üç günlük bir yolculuktan sonra dört günlük hatta bir yolculuktan sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a varmıştır. Samsun'da sonradan geminin eski orijinal haline göre bir gemi inşa edilerek müze haline getirilmiştir. Devam edeceğiz. Tamam. <gülüyor> Kaç dakika? 36. Çok tek tekledik. Ha, 36 mı? İyi. Evet. İzmir'in işgalini kısaca arz ettikten sonra bugün Türk edebiyatımızdaki bir çınardan söz etmek istiyorum. Bundan 56 yıl önce Said Faik Abasyanık Ölmüştü. Modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden olan Said Faik, getirdikleri yeniliklerle kökü kendisinde olan bir yazar olarak kabul edilir. Klasik öykü tekniğini yıkmış, doğayı ve insanları basit ve samimi, hem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat, şiirsel ve usta bir dilini anlatmıştır. Cumhuriyet sonrası sanatçısıları gibi batıdaki gelişmelere bağlı kalmamış, hiçbir edebi anlayışın etkisinde hareket etmemiş ve kendi tarzının takipçisi olmuştur. Burada Said Fahey'i okumamış olanlar varsa, özellikle edebiyat meraklılarına muhakkak okumalarını öneririm. İsterim okumalarını öneririm. Said Faik'ten söz etmek uzun uzun anlatmak lazım. Ama size bazı şeyleri kısaca söyleyeceğim. Said Faik 18 Kasım 1906 yılında doğuyor. Ve ölüm tarihi de 11 Mayıs 1954. Geçimi başlıyor. Daha doğrusu maddi durumu iyi bir ailenin çocuğu, hayatı boyunca da zaten bunun içinde yaşamıştır. Et çevresinde edebiyatçılar kendisini sorumlu avare, gözlemci balıkçı, çakırkeyf sirozlu, küfürbaz şair, müftis sahir, zürt yazar gibi tabirlerle almışlardır. Müflüs sacirdir. Çünkü babası ona bir zaireci dükkanı açmış. Üç ay sonra dükkanı bomboş babasına teslim etmiştir. Sait Faik kendisinden sonra gelen pek çok öykücüye örnek olmuştur. Ferit Etki, Adalet Ağaoğlu, Demir, Özlü gibi pek çok yazarın onun etkisine kalmışlardır. Ada Pazarı'da Ada Pazarı'nda Semeriler Mahallesi'nde... ...Sahit dünyaya geliyor. Babası... ...Sahit çok iyi bir eğitim almasını ister. Ama... ...ne yapalım, durduk burada. Niye? Neyse, okuyamadım da. Tam şey değil, yani... Ha. Zaten 39 dakika oldu. Siz e, cümlenizi bitirecek başka bir cümle kurun. Mesela bu saat farkı geçelim. Mi? Sonraki konuya başlarız. Başka konu yok. Yok mu? Bu kadar mı? Ha. Tamam, Hayır. Saat fark şey... devam ediyor. Uzun ha. da. Siz yani sizin şeyinize bağlı. Hı. Peki. Taktirinize bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar olur. Sait Faik Başladın mı? Başlayabilirsiniz tamam. Sait Faik'in babası Tahrirat Katibi olarak Adapazan'dan Karamürsel'e tayin ediliyor. Üç sene aile burada yaşıyor. Sonra tekrar aile Adapazan dönüyor ama Said Faik Rehberi Terakki isimli bir okulda devam ediyor. Bu okul yabancı ilde eğitim verdiği için gavur mektubu olarak tanınıyordu. Said Faik o dönemlerden itibaren haşarı bir burcuva çocuğu olarak tanınır. Ay, ne oldu ya ben bugün durdum. Bir şey anlatacaktım da kafam oraya takıldı. <gülüyor> bunlar hikaye de anlatmıyor musun bunlar ya? Ay böyle olmuyor. Ben nereye Şey vardı yazdıklarım, İstanbul'a okurken öğretmenin kışının altına iğne koy, İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken. Ondan sonra bunlar 30 kişi atalar okulda. Saat Bayık koy. Ya bundan yazdım nereye koydum bulamıyorum işte. Ve Bursa'da okur ondan sonra. edeyim. Said Faik Dur başlayalım şimdi. Evet sevgili dinleyiciler. Said Faik edebiyatımızın çınarlarından, temel taşlarından birisidir diye söze başlamıştık. Şimdi onun hayatı hakkında sizi fazla yormadan edebiyat çalışmaları hakkında bazı bilgiler vermek isterim. Said Fahin öykücülüğü üç dönemde incelenir. 1936-1940 tarihi arasındaki ilk dönem hikayeleri denir bunlara. Ve Bu arada 1948'de Lüzumsuz Adam kitabıyla başlayıp 1952'de yayınladığı son kuşlara kadar devam eden dönem hikayeleri ve bu tarihten bunların vazgeçtim. Tamam. Ben de siz güzel bir kapanış yapın. Ben şey yap. Ben oycağızlıklarımı hmm. Çantanızın falan olabilir. Allah ya. Bunlar not gerektirse bakarım diye yanıma aldıydım. Şöyle söyleyeyim. Evet, e, sevgili dinleyiciler Zamanımız daraldı Said Faik hakkında sizinle uzun uzun konuşmak isterdim Ancak şunu söyleyeyim ki Said Faik Öykülerine sevgiyi katmıştır Kendisi bir sevgi öyküsüdür. Bütün eleştirmeler, eleştirmenler Öykülerinin şiirselliğinden söz ederler. Dağcileri şiir de yazmıştır. O zaman da yazdığı şiirleri öykü olarak söylemişlerdir. Ya senin şiirlerin şiir dil öykü demişlerdir. Saith Faia bunu sordukları zaman ne yapayım? İşte ben bu kadarım. Öykülerimde şiir, şiirlerimde öykü yazıyorum. Tabi Saith Faia hakkında en iyi araştırmaları Fitinaci yaptı. Said Faik'in şiirler, öykülerini bize üç dönemde anlatır. Ve en ilk başta bir anlatı vardır, öyküleme. Sonradan Said Faik bunlardan vazgeçmiş, kendi özünü bulmuştur, öyküleme değildir ama insan vardır, insan sevgisi vardır. Onun için Said Faik'i sevginin öykücüzü, öykücüsü diye ben anımsamak isterim. Lütfen Said Faik okuyunuz. İyi haftalar dilerim. Ne yapayım ya? Bulamadım yazıklarımı.